Ağzı belli Allah'ın Şeytanı Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hümru li haza ve ma küna li nətđi elılә an haddan Allah. Lәqad jәät röслu rәbina bilәhб. Sallu әlә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 ve aşk medeniyeti güzel İslam'ın güzel muhatapları. Selamü aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Ve dostlar, öncelikle ilim, rahmet ve aşk medeniyeti nurlu İslam ile huzur ve bereket dolu bir ömürde nice nice bayramları sizlerle beraber paylaşmayı niyaz ediyor. Bayramınızı tekrar tekrar tebrik ediyorum. Bayram için özel bir program olacak bu program aslında. Müsaadenizle ve izninizle bayramdan sevgililer sevgilisi, sevgili Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çağrısına oyup bir aşk seli olan hacca giderek önce hacıdan birazcık değinelim isterseniz. Ondan sonra... Efendiler Efendisi Efendimiz Aleyhisselam'la bayramlaşmayı sizlerle paylaşalım. Şu anda Medine'de Efendiler Efendisi Efendimiz ve Vesselam Efendimizin güzel Ravzayı Pakisi'ne gelerek salat ve selam söyleyerek dönünce onunla bayramlaşanların bayramlaşmalarını bir paylaşalım sizlerle isterseniz. Sonra birazcık kurbandan bizim kendi bayramımızdan bahsedelim istedik bugün için. Efendiler Efendisi, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın eşkıya olarak tutup, evliya olarak gökyüzüne taktığı yıldızların, eshab-ı kiramın söylemiş olduğu, rivayet etmiş olduğu hadisleri, o tatlı ve berrak sözleri, insana rahmeti, insana aşkı, insana merhameti, insana ilmi anlatan, insana aşk adamı olmaya davet eden sözleri, insanların hayatını gül bahçesine çevirmeye, çağran daveti ifade eden sözleri sizlere rivayet edelim, paylaşalım istedik bugün de. Bazen sıkıldığınızı, bazen bunaldığınızı hisseder. Bütün sorunlardan uzaklaşmak için bir yerlere kaçmaya Eksiklerinizi gidermek için bir yerlere gitmeye karar verirsiniz ve iç dünyanızda küçük bir fısıltı ile önemli bir soruyu seslendirirsiniz kendi kendinize. Nereye gideyim dersiniz? Bu sorunun cevabı kimlik ve kişiliklere, çevre ve imkanlara göre değişebiliyor tabi ki dostlar. Manevi sıkıntılardan uzaklaşabilmek için gidilen ya da gidilmek istenilen yerler çoğu kez maddi alemde güzel denilen yerler. Betonarme şehir yaşantısında bunalan insanlar için yemyeşil dağlar, serin yaylalar veya mavi denizler genellikle tercih edilen yerler. Manevi sıkıntılarını veya eksikliklerini maddi nedenlere bağlayan ve çözümü yine maddede arayan bu anlayış maddi alemin şimdiki zamanla sınırlı kısır ikramıyla yetinmek durumunda kalıyor. Günümüzdeki birçok Müslümanı veya Müslümanın diyen kimseleri de bazen böyle bir düşünce içerisinde görmemiz mümkün oluyor. Manevi ihtiyaçlarını maddi alemle gidermeyi öncelemek, yazlıklarla, kışlıklarla ve hatta bazen hani dilimizden çıkar ya Cennetten bir köşe denilen sayfiyelik tesislerle nereye gidelim sorusuna beş yıldızlı cevaplar verebilmek de mümkün oluyor bazen. Bir çuval pirince açlık çekerken kırık bir pirinç tanesiyle yetinmek zorunda kalan bu anlayış tüm arayışlarını bütün bir ömür boyu sürdürse de gideceği hiçbir yerde aradığı mutmainliği bulamayacak bir anlayış neticede dostlar. Yaşadığımız sıkıntılar içine düştüğümüz bazı dertler, kederler Açık bir gerçek Birçok konuda eksikliklerimizin olduğunu da görüyoruz Bütün bu sıkıntılardan Ve bunalımlardan uzaklaşabilmek Bütün bu eksikliklerimizi giderebilmek için Sorduğumuz nereye gideyim sorusu da Elbette ki sorulması gereken doğru bir soru dostlar Peki Sorulması gereken bu doğru sorunun Doğru cevabı nedir sizce dostlar? <Gülüyor> Nereye gideyim sorusuna nasıl bir cevap bulmalıyız ki bu cevapla birlikte diğer aradıklarımızı da bulmuş olalım? Bu soruya nasıl bir cevap verelim ki bulduğumuz bu cevap dertlerimizi devaya... ...bunalımlarımızı göz ve gönül aydınlığına çevirebilsin. Nereye gidelim dostlar? Bu önemli soruyu nefsimize yöneltip... ...nefsani cevaplarla didişmek de söz konusu olabiliyor. Ama her meselede, her müminin yaptığı ve yapması gerektiği gibi... ...öncelikle Kur'an-ı Kerim'e yöneliyor... ...ve bu dost doğru sorumuzu doğrunun en temiz kaynağı olan... Yüceler Yücesi Yüce Mevlamızın, güzeller güzeli güzel peygamberimize indirdiği güzel kitabımız Kur'an-ı Kerim'e soruyoruz. Hadi soralım, Kur'an'ımıza, kitabımıza soralım. Nereye gidelim? Nereye gideyim? İçinde bazen huzursuzluklar hissediyorum, bazen tatsızlıklar hissediyorum içimde. Nereye gideyim? Kur'an-ı Kerim'e yönelttiğimiz bu soru suyu atılan bir taş gibi halkalar meydana getirmekte ve birbirini takip eden her halka birbiriyle uyumlu cevaplar vermekte dostlar. Ne için yaratıldığımızı ve ne olduğumuzu bilerek kendimize gelersek eğer, aile sorumluluğumuzu ve ne yapmamız gerektiğini bilerek evlerimize gidersek eğer, silah rahimde bulunmamız gerektiğini, akrabalarımıza gitmemiz gerektiğini, Yakın çevremizdeki yardıma muhtaç yoksulları gitmemiz gerektiğini, düşkünlere gitmemiz gerektiğini, hastalara gitmemiz gerektiğini, ilim, rahmet ve aşk medeniyeti İslam'ı anlamak ve İslam'ı anlatmak için insanlara gitmemiz gerektiğini göreceğiz. Kur'an bize bu cevabı sunacak. Rahmete ulaşmak, dertlerden devaya, hastalıklardan şifaya, borçlardan edaya ulaşabilmek için. Hiç kuşkusuz ki önce bunları, önce bu cevapları yaşayacağız. Daha sonra ise Kur'an-ı Kerim'in birer birer verdiği bu cevapları birer birer yaşayan ve yaşamaya çalışan bir mümin olarak sorularımıza devam edebilme hakkını kendimizde görebiliyor ve başımızı gönlümüzün en alt noktasına eğerek peki sonra Sonra nereye gideyim diyebiliyorsak Nitekim bu son sorumuz ile cevapların en büyüğü Cevapların en görkemlisi ile karşılaşmaya başlıyoruz dostlar Ali İmran'ın suresinde Rabbimiz Gerçek şu ki insanlar için kurulan ev Mekke'de O kutlu ve bütün insanlar alemler için hidayet olan Kabe'dir Orada apaçık ayetler Alametler ve İbrahim'in makamı vardır. Kim oraya girerse o güvenliktedir. Ona bir yol bulup güç yetirenlerin beyti hac etmesi Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Ve dostlar Hac suresinden bir ayetle de bu konuyu size sunmak istiyorum. Hani biz İbrahim'e Kabe'nin yerini belirtip hazırladığımız zaman şöyle emretmiştik. Bana hiçbir şeyi ortak koşma Tavaf edenler, kıyam edenler, rükua ve sücuda varanlar için evimi tertemiz tut. İnsanlar için de duyur. Gerek yaya, gerekse uzak yollardan, derin vadilerden gelen, yorgun, düşmüş develer üstünde sana gelsinler. Evet dostlar, sorduğumuz son güzel soruya, güzelin gerçek sahibi olan Rabbimizin verdiği cevap. Biz Müslümanların dikkate alması, düşünmesi ve anlamaya çalışması gereken bir cevap dostlar. Çünkü Rahman, çünkü Rahim, çünkü Vedid olan Rabbimiz bizleri Beytullah'a, bizleri Kabe-i Muazzama'ya, bizleri gerçek bir Hanif, gerçek bir Halil olan İbrahim Aleyhisselam'a, bizleri alemlere rahmet olarak gönderilen, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ve bu seçkin insanların yaşadıkları kutsal beldeye davet etmekte dostlar. Önce susuyoruz tabi bu güzel daveti ve bu güzel davetin sahibini düşünüyoruz. Alemlerin Rabbi olan Allah celle şanuhu tarafından ciddiye alınmanın verdiği onurla hafifçe ürperdiğimizi ve içimizin bir hoş olduğunu hissediyoruz. Kabe'nin Rabbi, Kabe'nin sahibi olan Allah bizlere gerçek bir değer vermekte ve bizleri Kabe'sine, evine davet etmekte. Ne diyeceğimizi şaşırıyoruz bir anda. Aklımıza ilk gelen, hali vakti yerinde birçok insanın esneyerek ne yazık ki verdiği, Şimdi olmaz. İnşallah ileride. İnşallah yaşlanınca cevabı oluyor belki. Önce aklımıza sonra da dilimizin ucuna gelen bu sözcük belki düşüyor dilimizin ucundan. Çünkü güzeller güzeli güzel kitabımızda davet vardı. Bunun beklenmesi söz konusu olur muydu? Bu ilahi davete icabet edememenin yegane haklı nedeni bu davete güç yetirememekti. Gücü olan Mutlaka gitmeliydi gidebilmeliydi rahmete rahmet mekanına Aşk ile Allah'ın evini ziyaret edenlerin gittiği yere Orada bir aşk seli vardı çünkü gidilmeliydi Hem bu bir görevdi bizim için bize faydalı olan bir görevdi ''Gidebilmeliydik ki huzura erelim, gidebilmeliydik ki sevgililer sevgilisi, sevgilimizin ayak basmış oldu, adım attığı yerlerde dolaşabilelim.'' Onun yaşadığı ortamla onu daha iyi anlayalım. O güzel eshabının, o güzel aşık insanların, aşk filminin baş rol aktörleri olan o güzel eshabının, hani insanlara rahmeti sunmak için, hani insanlara ilmi, rahmeti ve aşkı sunmak için, hani insanlara İslam'ı sunmak için, fedakarlıklar yaparak ta İstanbul'umuza kadar gelip şeref veren sahabelerin. Adım atmış oldukları yerler Yatıtırdıkları yerler Oralara gitmek Müzik Ve her türlü sual Her türlü şey çıkıyordu artık Dirucundan niyet ediyorlardı Ve şu an oradalar işte dostlar Bu niyeti yapabilenler Rabbimizin o güzel davetini icabet edenler Oradalar şu anda Medine'deler birçoğu Mekke'ye gittiler ihramlar içerisinde. Allahımızın güzel beyti, Allahımızın davet etmiş olduğu güzel kabe'ye gittiler. Yüzlerini, gözlerini sürdüler. Gönüllerinde bulunan her türlü sıkıntıyı bir anda temizleyi verdi oradaki nur. Bir anda sevgi, bir anda aşkla dolduğu tepeden tırnağa bütün cüz iyileri. Sayettiler, Hz. İbrahim'i, Hz. Hacer'i, Hz. İsmail'i hatırladılar. Onları taklit ettiler, onların kazandıkları mükafatlara kazanabilmek maksadıyla. Aşkı yaşamak, aşka giden yol, aşıkların ayak izinden gitmekledir demez mi bazı bizim İslam alimlerimiz? Peki söyler misiniz? İnsanlara ve tüm mahlukata... Aşkı, ilmi ve rahmeti sunmak için gönderilen, uyuyanları uyandırmak için gönderilen, dertte, kederde, sıkıntıda olanlara, deva kaynağını sunmak için gönderilen, sayısı bazı kitaplarda 128 bin olarak geçse de, bizim fıkıh kitaplarımızda belli bir rakamın verilmemesi uygun görülen o Allah'ın güzel rasulleri, güzel Nebileri, o aşk elçileri, Rabbimizin bütün mahlukata, Örnek olsun için gönderdiği o güzel elçilerin yaptıklarını yaparak Rabbimize vuslat etmek İşte onu yapıyorlardı şu anda Hacca gittiler, Kabe'yi tavaf ettiler Safa ile Merve arasında gidip geldiler Sonra Arafat, Vakfe, Müzdelife Ne kadar güzel o aş iklimi dostlar Ne kadar güzel geçirdiler anlarını Ne kadar da güzel bereketlendirdiler ömürlerindeki en güzel zamanları Ve birçoğu şimdi Medine'de, tabii ki Kabe'den ayrılmanın hüznünü yaşıyorlar aslında. Kabe geliyor gözlerinin önüne, gönüllerinin yüzlerinde hala Kabe var, Kabe bağlanmış gönüllerine. Ama şimdi farklı bir hayat, Resulullah geliyor akıllarına, Resulullah'ı ve onun hicretini düşünüyorlar yolda giderken gözleri doluyor ya Rabbi ben bu kadar kısa süre kalmama rağmen sevdim çok sevdim burasını diyesi geliyor insanın onlar öyle diyorlar şu anda bu nedenledir ki buradan ve Beytullah'tan ayrılmak zor geliyor bana diyorlar peki burada doğan burada büyüyen burasını an be an teneffüs eden efendim nasıl ayrıldı Mekke'den nasıl ayrılabildi Beytullah'tan diyerek mahzuniyet yaşıyorsunuz Akşam ezanına doğru Medine'ye yaklaşıyorsunuz dostlar. Medine çevresindeki hurma bahçelerini seyrede seyrede Medine'ye girerken uzun ve yorucu bir yolculuktan sonra Medine'ye yaklaşan Resulullah'ın Medine'li Müslümanlar tarafından karşılanmasını hatırlıyorsunuz. Yollara dökülen Medineli Müslümanların Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı gördükleri zaman söyledikleri kabul edilen al Bedru Aleyna kasidesini geliyor aklınıza. Sevgililer sevgilisinin o güzel simasını görünce, o çeşrifleriyle karşılaşınca sevinçten bir anda kendilerinden aynı anda söylenen dillerinden dökülen o güzel kaside. Gönlünüz ve kulaklarınız Medine'ye girerken bu güzel kasideyi tekrar dinlemek istiyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı karşılamaya gelen bir mümin olarak bu güzel kasideyi siz de içinizden tekrarlıyor ve güzel manasını bir bir hatırlıyorsunuz dostlar.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 ne kadar güzel yüce bir davetle geldin. Sen şehre şeref verdin. Ey sevgili hoş geldin değişlerini düşünüyorsunuz. Efendimizi düşünüyorsunuz. Rahmet dolu bakışlar ile önce arkasındaki Mekke'ye, sonra önümdeki Medine'ye bakan ve daha sonra tüm ilgisini semaya yöneten. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ne düşündüğünü anlamaya çalışıyorsunuz. Bir tarafta kendisini öldürmek isteyen Mekkeli müşrikler, diğer tarafta ise çoluk çocuk yollara dökülen sımsıcak bir sevgiyle kendisini karşılamaya gelen ve gönüllerden yükselen bir sesle ''Sen bu şehre şeref verdin, ey sevgili hoş geldin'' diyen Medineli Müslümanlar her şeye hak ve hakikat gözüyle bakan, her hayrı ve her rahmeti Allah'tan bilen Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, Medineli Müslümanların bu sımsıcak karşımalarını da hiç kuşkusuz ki Allah'tan biliyor ve Allah'a ham senalarda bulunuyordu. Mekke'den ayrılırken duyduğu hüzünün yerini Medine'ye ve Medineli Müslümanlara kavuşmanın şükrüyle aşıyordu. Evet dostlar, geldiler Medine'deler, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın asırlar önce yaşadığı şükür dolu bu sevinci şükrede şükrede siz de yaşamaya çalışıyorsunuz. Otobüslerden indiğiniz zaman derin bir şekilde teneffüs ettiğiniz Medine atmosferi sizi de sımsıcak bir huzurla bir rahatlıkla karşılıyor. Eşyalarınızı otoradalarınızı yerleştirdikten sonra sağa sola bakmadan, başkaca hiçbir şeyle ilgilenmeden Resulullah'a gitmek, Efendimiz'i selamlamak istiyorsunuz. Tabii ki ne kadar aceleniz olursa olsun öncelikle abdest alıyor, en temiz elbiselerinizi giyip en güzel kokularınızı sürünüyorsunuz. Çünkü Resulullah'a, çünkü rahmete ve rahmet peygamberi olan sevgiliye gideceksiniz. Rahman olan Rabbimizin bütün alemlere rahmet olsun için gönderdiği Resulullah'a gitmek üzere yola çıkıyorsunuz. Salavat getire getire mescid-i nebeviye doğru ilerlerken Resulullah aleyhissalatü vesselamın kim beni vefatından sonra ziyaret ederse o beni hayatında ziyaret etmiş gibidir buyurduğu sözcüğünü hatırlıyorsunuz. Rasulullah'ı sağlığında ziyaret ediyormuş gibi heyecanlı, sağlığında ziyaret ediyormuş gibi canlı ve güzel duygular içerisindesiniz. Bir ara boş ellerinize bakıyor ve rahmet peygamberine böyle boş ellerle mi gidiyorum endişesine kapılıyorsunuz. Sonra kardeşlerinizin gönderdiği selamlar, binlerce kilometredir gönlünüzde taşıdığınız sevgiler geliyor aklınıza. Resulullah'a gönlümdeki selamları, gönlümdeki sevgileri götürüyorum diyorsunuz kendi kendinize.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 Karşıla yaşayacağınız her yoksula sadaka vermek istiyorsunuz. Ancak denetlemelerden kaynaklansa gerek Nur Dağı'nda veya Arafat'ta karşılaştığınız gibi bolca dilenci yoktur Medine'de. Dolayısıyla yolunuz üzerinde bir dilenci göremezsiniz. Müminin mümine tebessümü sadakadır hadisini hatırlıyorsunuz. Ve o hadisle hareket ediyorsunuz. Karşılaştığınız birçok mümine tebessüm ederek selam veriyorsunuz. Selamun Aleyküm diyorsunuz. Selamun Aleyküm ne kadar güzel bir dua değil mi dostlar? Manasını eğer bir bakabilirsek lütfen mümkünse kaynaklarımızdan şöyle geçer selamın aleyküm manası. Selamın aleyküm demek dünya ve ahiret sıkıntılardan kurtuluş üzerinize olsun demektir. Ne kadar güzel aşk davası İslam. Müzik İnsanlara selamında, kelamında, her türlü hal ve hareketinde rahmeti sunan bu dinde olmamız kadar şükretmemiz gereken başka bir şey var mı dostlar? Amelleri rahmet, fiilleri rahmet, emirleri rahmet, yapılanları rahmet, her şeyi rahmet. Hani... Aşık olanlardan Rabbimizin aşık dostlarından olan Ebu'l-Vefa var Hani İstanbul'da bir yere verilen ismi Kendisinin tefsir etmiş olduğu Çok güzel bir söz var Diyor ki İslamiyetin içinde hiçbir kötülük İslamiyetin dışında da Hiçbir iyilik yoktur <gülüyor> Ve dostlar Cadde ve sokaklardan geçip Mescid-i Nebevi'nin ışıklar içerisindeki görüntüsüyle karşılaştığınız zaman ayaklarınız duruyor. Olduğunuz yerde kalıyorsunuz. Dünyanın dört bir tarafından gelen yüz binlerce aşık, yüz binlerce ilim, rahmet insanı Müslüman rahmet ve merhamet dolu bir arı kovanını andıran Mescid-i Nebevi'ye gırıp çıkmaktadırlar. Duygu ve düşünceleriniz Nur Dağı'na, Nur Dağı'ndaki Hira Mağarası'na uzanıyor. Bu küçük Büyük mağarada tek başına Rabbe münacat eden, uzun yıllar tek başına Rahman'ın rahmet kabısını çalan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı düşünüyorsunuz. Hira mağarasında bir yetim, tek başına bir yetim diyorsunuz kendi kendinize. Sonra önünüze gelen bu muhteşem manzaraya bakıyorsunuz binlerce yıldır, milyarlarca Müslümanın saygısına, sevgisine, salat ve selamına mazhar olan sevgililer sevgilisi, sevgili Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın nur dolu mehcidine, mehcid-i nebeviye bakıyorsunuz. Ebu Süfyan geliyor aklınıza. Mekke'nin fethinde bir tepeye çıkarak akın akın ilerlemekte olan Sevgililer sevgilisinin ordusunu gördükten sonra Allah Muhammed'e ne büyük izzet, ne büyük şeref vermiş diye Ebu Süfyan'ı hatırlıyorsunuz. Fakat siz, siz Ebu Süfyan gibi konuşmuyor, Ebu Süfyan gibi bakmıyorsunuz bu meseleye. Binlerce yıldır, milyarlarca Müslümanın Resulullah'a yönelik sevgi ve tevettühleri ne kadar büyük olursa olsun, Efendimizin Rabbimiz katındaki şeref ve izzetinin, bu dünyevi görüntülerinin çok üstünde, çok fevkinde olduğunu biliyor. Resulullah'ı düşüne düşüne, sevgililer sevgilisine salavat getire getire giriyorsunuz Mescid-i Yaklaşık 400 bin kişinin namaz kılabileceği genişlikteki büyük bir mescittir burası. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kabri saadetleriyle minberi arasındaki kısma raldi-i mutahara denilmekte dostlar. Efendimiz aleyhissalatü vesselam öyle buyuruyor, cennet bahçelerinden bir bahçedir. Hac zamanı oldukça kalabalık olan Ravda-i Mutahhara'yı görebileceğiniz kadar yaklaşarak iki rekat tahiyyatül mescid ve iki rekatta şükür namazı kılıyorsunuz. Dua, şükür ve senalarda bulunuyorsunuz Rabbinize. Sonra yerinizden kalkıyor ve gönlünüzden yükselen salavatlar ile Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a doğru yürümeye başlıyorsunuz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a doğru yürüyorsunuz. Ravda-i Mutahhara denilen rahmet alınına girdiğinizde ayakta da olsa Orada biraz durmak, orada biraz kalmak istiyorsunuz. Sevgilinin kabrine biraz daha yakın durmak istiyorsunuz. Çünkü başka bir iklime, bambaşka bir atmosfere girdiğinizin farkındasınız. İlahi vahyin ve ilahi rahmetin defalarca indiği bu meykanda duyduğunuz cennet kokusu size Resulullah aleyhissalatü vesselamın evimde minberim arası cennet bahçelerinden bir bahçedir buyurduğunu hatırlıyorsunuz. ''Evet, evi ile minberi arası cennet bahçelerinden bir bahçeydi.'' Derler ki dostlar sahabiler, efendimizden rivayet ederler. ''Bir kimse burada iki rekat namaz kılsa ve ben cennette namaz kıldım dese doğru söylemiştir.'' diyor. Size ulaşan bu haberin senedini, bu haberin ravilerini hiç düşünmeden, düşünmeye gerek duymadan ''Amenna ve saddakna'' diyorsunuz dostlar. Gerçekten cennet bahçelerinden bir bahçeye girmiş ve bu bahçenin ilahi rahmetle dolu engin huzurunu gönlünüze çekiyor gibisiniz. ''Küçük yaşlardan beri gözleri görmeyen bazı arkadaşlarınız, bazı kardeşleriniz geliyor aklınıza. Gözleri dünyaya kapalı, hak ve hakikate açık olan bu kardeşleriniz buraya gelseler, tertemiz gönülleriyle sadece bu iklimi, sadece bu atmosferi teneffüs ederek işte burası, Ralday Mutahara burası'' diyebileceklerdir dostlar. Kalabalığı dikkate alarak daha fazla durmuyor, daha fazla duramıyorsunuz orada.'' bulunduğunuz yerden ağır adımlarla ayrılıyor ve Resulullah aleyhissalatü vesselamın kabri saadetlerine doğru ilerlemeye başlıyorsunuz. Kabri saadetlerinin başındaki görevliler kabirlere doğru el açıp istekte bulunan, kabir parmaklıklarına el yüz sürmek isteyenleri devamlı ikaz ediyorlar aslında. Hoşunuza gitmiyor bu durum. Tabii ki bu Rahmani yaklaşımı Rahman'dan biliyor ve Resulullah'ın kabrinde kurban kestirmeyen, mum diktirmeyen, ...çaput bağlatmayan, el yüz sürdürmeyen Rabbinize hamd ediyorsunuz. kabr saadetlerinin karşısına geldiğinizde... ...Efendiniz, Önderiniz, Rehberiniz, Peygamberiniz... ...Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi... ...selamların en güzeliyle selamlamak istiyorsunuz. Esselamu aleyke ya Resulallah. Esselamu aleyke ya Nebiyullah. Esselamu aleyke ya Habibullah nidaları yükselmeye başlıyor gönlünüzden. O yaşınıza kadar fazlaca hissetmediğiniz, küllenmiş bir ateş olarak telakki ettiğiniz Resulullah sevdasının küllerinden arınarak alev alev tutuşmaya başladığını görüyorsunuz. Rahmet duygularıyla dolmaya başlayan gözlerinizle seni çok seviyorum ya Resulallah seni çok seviyorum ya Resulallah. Seni çok seviyorum ya Rasulallah diye haykırmak geçiyor içinizden. Efendiniz Aleyhissalatü Vesselam ile konuşmak çok az da olsa konuşmak istiyorsunuz. Bu niyetle Resulullah Aleyhissalatü Vesselam'a değil hem Rasulullah'ın hem de sizin Rabbiniz olan Allah Celle Şanuhaya yöneliyorsunuz. Çünkü bir kulu aracı kılarak Rabbinize değil her şeyden haberdar olan ve kullarını haberdar eden Rabbinizi aracı kılarak bir kula şerefli bir kul olan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a ulaşmak istiyorsunuz. Ya Rabbi, Ya Rabbi seni çok seviyorum Ya Rabbi. Ya Rabbi sana aşığım Ya Rabbi. Bazen hatalar yapıyorum evet ama Ya Rabbi benim gönlüme vermiş olduğun aşk ateşinin yakmayacağı bir günah var mı ya Rabbi? Sen dileyince rahmeti sununca kim engel olabilir ya Rabbi? Sen dilersen, sen sana yaklaşana lütf edersen kim engel olabilir ki ya Rabbi diyorsunuz? Allah'ım! Allahım seni çok seviyorum Allahım diyorsunuz. Allahım seni çok seviyorum diyorsunuz. Gönlünüz, beden tırnağa bütün cüz bütün hücreleriniz, hücreden de ufak ne varsa bedeninizde, bütün atomlarınız seni seviyorum Allahım sözcüğünü haykırmak istiyor. Allah'ım bana sayamayacağım nimetler lütfeyledin ama sen vehhapsın, karşılıksız, sınırsızca, bolca verirsin. Senin bana lütfeylemiş olduğun en ufak nimetin bile şükrünü eda edemiyorum ki ya Rab. Kim edebilir ki ya Yarab Ya edemezsin. Sevgililer sevgilisi sevgili peygamberin sabahlara kadar namaz kılar. Hayırdı, adımı hayırdı, nefesi bile hayırdı, nefesi verirken, nefes alırken bile hayır işleyen, sana şükrünü ifade eden sevgili peygamberin bile sana şükrünü tam iade edemediğini buyururken ben nasıl etmiş olayım? Ama sen Allah'ım zenginsin, sen ganisin ya Rabbi. Fakirler zenginlerden ister, zenginler fakirlerden ister mi? Bayezid-i sana aşık olan kulum, bu şekilde yakarmış sana, bu şekilde yönelmiş sana. Ya Rab demiş, sen zenginler ben bense fakirler fakirim. Hiç zengin fakirden ister mi ya Rab? Fakir zenginden ister. Münacatlarım, sevgililer sevgilisi, sevgili peygamberimin sana yapmış olduğu münacatlar gibi olsun ya Rabbi. Sen diledin, sana şirk koşan, seni inkar eden, senin emirlerine gelebildiği kadar karşı gelen, zulümde gidebildiği kadar zulüm eden, yapabildiği kadar haksızlık yapan Ömerleri bile. Sen tövbe etti, sana yöneldi diye tuttun, Hazreti Ömer kıldın Ya Rab. Sana yöneldikten sonra sen kimi affetmez, kimi bağışlamazsın ki Ya Rab? Biliyoruz ki senin rahmetin o kadar çok ki senin rahmetinden umudunu kesmemiş ya Rab. Durum böyleyken ya Rab ben de sana yöneldim. Sen de beni kendi yolunda ilerletmeyi lütfeyledin ya Rab. Ve biliyorum ki iman ediyorum ki ve sonuna kadar gönülden sana bu zannımı iletiyorum ki ben seni sevdiğim gibi benim seni sevdiğim gibi biliyorum ki ya Rab sen de beni seviyorsun ya Rab. Sonra diyorsunuz ya Rabbi ya Rabbi senin alemlere rahmet olsun için bütün mahlukatı rahmet olsun için göndermiş olduğun sevgili peygamberinin o güzel tatlı mübarek dudağından kendini bize şu şekilde tanıtmıştın ya Rab. Buyuruyordu Efendimiz Kulum katında beni nasıl biliyorsa Ben de ona o şekilde muamele ederim Buyurmuşsun Ya Rab. Ayetlerin Ayetlerin ortada Ya Rab. Ben de sana yöneldim Seni çok seviyorum Biliyorum ki ben seni çok sevdiğim için Sen de beni çok seviyorsun Ya Rab Diyorsunuz Ve dostlar ya Rabbi, alemlere rahmet olarak gönderdiğin Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a selamlarımı ve sevgilerimi iletmeni diliyorum diyorsunuz. Ya Rabbi, üzerime emanet olarak aldığım bütün selamları, bütün sevgileri, bütün dilekleri de iletmeni istiyorum diyorsunuz. Şefaatin gerçek sahibi hiç şüphesiz ki sensin ya Rab diyorsunuz. Senin izninle şefaat edeceğini umduğumuz Resulullah aleyhissalatü vesselamın şefaatine, şefaatine muhtacız ya Rab. Tüm Müslümanları layık ve mazhar ele ya Rab. Çetenistan'da, Filistin'de, Irak'ta, Keşmir'de, dünyanın her bir yerinde kalbi sana muhabbetle dolu, sana iman etmiş mümin kardeşlerimize şefaat eylemesini senden diliyorum ya Rab. Ne olur lütfetle ya Rab diyorsunuz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir temennisi olarak Rabbinizden makamı Mahmudu isterken tabii ki içinizden. Kendiniz için istediğiniz bir makam yok. Çünkü rahmet peygamberi, sevgililer sevgilisine ümmet olmak, sizin için şükrünü eda edemeyeceğiniz büyüklükteki bir makam çünkü. Bunu burada daha iyi anlıyor ve sizi böyle bir nimete, böyle bir makama kavuşturduğu için hamdü senalar, şükürler, teşekkürlerde bulunuyorsunuz Rabbinize. Derin duygular içinde sağ tarafa doğru yönelerek önce Hz. Ebu daha sonra Hz. Ömer'i selamlıyorsunuz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın dünya ve ahiret komşusu olan bu iki büyük sahabiye gıpta ederek bakıyor ve onlar için en güzel dualarda bulunuyorsunuz. İşte Ömer dostlar biraz önce de dedik ya hatalar günahlar isyanlar yanlışlarla dolu bir hayat hatta kendisini uyandırmak için gelen peygamberi öldürmeye niyet ama İslam ilim rahmet ve aşk medeniyeti İslam hani savaş meydanlarında Kendileriyle kendilerini öldürmek için savaş meydanına gelenleri diriltmek için savaş meydanına gidenler Allah'ın elçisi diriltiyordu. Hadi olan Allah'ın lütfuyla kendisini öldürmeye geleni. İslam buydu çünkü diriltmekti. Kendisine ok atana gül atmaktı. Öldürmek isteyeni diriltmekti. Bakınız hatalar, günahlar, yanlışlar ne kadar çok. Ama aydınlığı gördü Ömer. Işığı gördü Ömer ve geri dönmedi. Daha sonra tövbe ederim demedi. Vakit tayin etmedi. Sanki Azrail Aleyhisselam'ın ne zaman geleceğini biliyormuşçasına, sanki Allah Zülcelal'den bir garantisi varmışçasına vakit tayin edenler gibi tayin etmedi ve hemen yöneldi aydınlığa. Güneşi görünce yarasalar misali güneşe sırtını dönerek kaçanlar gibi kaçmadı. Aşkı görünce aşka koştu, aşka atıldı ve o Ömer, Hazreti Ömer oldu. Allah Resulü'nün, Allah benden sonra peygamber gönderecek olsaydı... Ömer'i gönderirdi sözüne muhatap oldu. Aşık olduğu sevgililer sevgilisiyle beraber yaşadığı... ...aşık olduğu sevgililer sevgilisinin yanına defnolundu. İman ediyoruz ölüm anında da, kabirde de, mahşerde de, mizanda da, sıratta da, cennette de, cennetteyken de... ...Rabbimizin cemalini seyrederken de o Ömer... Tövbe ederek Hazreti Ömer olan Ömer de sevgilisinin yanında olmaya devam edecektir. Bu yol bizim için de açık dostlar. Rabbim onları bize örnek olarak göstermedi mi? Hadi Ömerler Hazreti Ömer olmaya. Bayramımız gerçek bayram olsun için. Ziyaretinizi tamamlayıp, Mescid-i Nebevi'nin avlusuna çıktığınızda kendinizi Resulullah'ın hane saadetlerinden çıkmış gibi hissediyorsunuz. Resulullah'ı görmemenize rağmen onunla görüşmüş, onunla tanışmış gibisiniz. Salavat getire getire karşıya... 150 yüz metre ilerdeki Cennet-ül Baki'ye doğru ilerlemeye başlıyorsunuz. Mezarların kenarlarına gelip demir parmaklıklarından içeriye bakıyorsunuz. Medine'nin ortasında, Mescid-i Nebevi'nin karşısında geniş bir mezarlıktır burası. Burada mermerlerden yapılmış anıt mezarlar, sütunların yükseltilmiş anıt kabirler yoktur. Bakır rengindeki toprak üzerinde sadece bazı kabir yerlerini belirten taşların dikili olduğu sadece bir mezarlıktır burası. Resulullah'ın kızları, hanımları, ashabı, arkadaşları yatmaktadır burada. Onlara da bakarsınız kıpta ile. Rahmet peygamberiyle beraber yaşadınız. Rahmet peygamberinin komşusu oldunuz ve onunla beraber haş olacaksınız dersiniz kıpta edersiniz. Şu an yakınlarınız, akrabalarınız... Dostlarımız, kardeşlerimiz Medine'de. Bunları yaşıyorlar. Siz de yaşarsınız inşallah en yakında. Biz acizane, umre olarak yapmış olduğumuz bu görevden gönlümüzde kalan anıltıları, hatıraları paylaşmak istedik sizlerle. Sevgililer, sevgilisinin rahmet dolu sözcüklerini de sizlerin güzel, tatlı gönüllerine birer rahmet olsun için sunarak... Biliyor musunuz dostlar? Tayibetül Ezkar diye bir kitap var. Medine hatıraları. Osmanlı zamanından Derviş Ahmet Peşkar'ın yazmış olduğu bir kitap. Osmanlıca yazılmış bir kitap. Bu kitapta önceki zamanda bayramlaşmayı yazıyor. O anki bayramı birazcık hissetmeniz için sizlerle biraz paylaşmak istiyorum müsaadenizle. <gülüyor> Diyor ki dostlar herkes ayrı ayrı cemaatlere dururlar. Herkes tekbir alır yüceler yücesi, güzeller güzeli güzel Mevlamıza ayetlerinde buyurulduğu gibi, sevgilisinin o güzel dudaklarından buyurduğu gibi namazla yücelmek için, namazla soluklanmak için, namazla miraç yapmak için namaza dururlar. Sonra hutbe okunup dua olunur. Daha sonra hep beraber sevgililer sevgilisi efendimizin kabrinin penceresine gelip salavatlar getirip yüz göz sürerlermiş dostlar. Önce Efendiler Efendisi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ile bayramlaşılırmış. O zaman da böyle bir devlet ile şereflenmek ne kadar güzel bir şey diyor bunu yazan derviş Ahmet Peşkari. Sonra diyor ki Medine'de diyor şenlikler yapılır. Halk birbirlerine gider gelir. Medine'de kahvane berber dükkanı yoktur diyor o zaman için. Ya mescitte ya evlerinde toplanır herkes. Dükkan açmak ayıptır diyorlar o da. Büyük, küçük, talebe alim, baba evlat, işçi, işveren, hepsi. Herkes cümlesi birbirlerinin ellerini öperler. Baba evladının, evlat babasının elini öpüyor. Birbirlerinin her nerede olursa olsun ellerini öpüyorlar. Her namaz sonunda, sağında ve solunda olan fakir veya zengin, bay veya efendi. Köle hiç fark etmeden dilenci birbirlerinin ellerini öpüyorlar ve bu şekilde bayramı eda ediyorlarmış. Evet dostlar şu an bu elimdeki Tayyipetül Ezkar isimli kitapta Osmanlı zamanındaki Mescid-i Nebevi'nin durumu, orada yapılan bayramlar, Ramazanlar, kurbanlar nasıl geçiyordu onları izah ediyor bu kitabı gerçekten, bu kitap gibi olan Tatlı Hatıralar ismindeki kitaplar gerçekten çok güzel. Çok istifade edilmeye layık kitaplar. Aslında paylaşacağımız, bahsedeceğimiz çok şey vardı. Ama malum vakit söz konusu aşk, medeniyeti, İslam olunca tabii ki vakit daralıyor. İstediğiniz bir şekilde anlatamıyorsunuz. İnşallah ileride Rabbimiz hac üzerine, bayramlaşma üzerine, bayram üzerine, umre üzerine ayrı bir sohbetlerle sizlerle buluşuruz inşallah. Temennisiyle bayramda lütfen Birbirlerinizi ziyaret edin. Birbirlerinizin hal hatırını sorun. Ve birbirinizi ziyaret ettiğinizde de dostlar... Aman ha... O güzel sevinç ortamına... O güzel neşe ortamına... O güzel rahmet ortamına... Gölge düşünmeyin lütfen. Karşılaştığınız zaman... Tabii ki siz yapmıyorsunuz. Yanlış anlamayın lütfen. Çok özür diliyorum lütfen. Böyle bir şey yaptığınızı söylemiyorum. Lütfen özür diliyorum. Sadece... Olur ki yanınızda yapanlar olur. Ne yapan olur? Filanca kişiden... Filanca kişiden ondan bundan Birilerinden bahsetmeye kalkarlar ya Ne yazık ki gerçekten zamanımızda Büyük bir veva olmuş birilerinin Arkalarından konuşmak iyi de değil kötü konuşmak Ayet ve hadisler o kadar çok ki Vaktimizi tabii şu anda bitirmemiz gerekiyor programı Ayet ve hadisler insanların Arkasından çekiştirmek Hani diyor bazıları ben yüzüne de söylerim diyor Zaten yüzüne de söylese fark etmez Gıybet olur eğer kişide olmayan bir şey Söylerse iftira olur iki şekilde de kötü Hülasa dostlar Bayramlarımızı neş'eyle, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ve eshabının geçirdiği şekilde tatlılıkla, çocuklarımızla sevgi göstererek ama benlikten kaçınıp bizliği yaşayarak geçirmeye gayret edelim. Gölge düşürmeyelim lütfen. Düşürmeye çalışanları da lütfen tatlılıkla izah etmeye gayret edelim. Hikmetle ve güzel öğütle davet edelim. Rahmet davası İslam'a. Birisi gelir sizle konuşun da. Kardeşim. İstersen konuşmayalım gibisinden kesmeye dikkat ediniz kardeşler. Çünkü gerçekten bu büyük bir kulaklı ve mahşer günü en çok korktuğumuz şeylerden birisi gıybet olacak galiba. Bu konu hakkında da inşallah ileriki sohbetlerimizde farklı açılımlarla ayet ve hadisler eşliğinde bir program yaparız. Umuduyla Gafletten Kurtuluş programımızı burada bitiriyoruz. Paylaşmak istediklerimizi paylaşabildiğimiz kadar paylaştık. Paylaşamadıklarımız için de hakkınızı helal edin. Görüşmek üzere. Sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Sevgi, selam, muhabbet ve dualarımızla Allah'a emanet olunuz efendim. Bizlere mektup adresimizden, fakslardan ve radyomuzun internet adresinden, maillerden ulaşabilirsiniz dostlar. Rabbim sizlere rahmet buyursun. Rabbim illim rahmet ve aş medeniyeti nurlu İslam'ın nurlu yolundan ayırmasın. Allah'ımız rahmetiyle, lütfuyla sizde olsun. Efendimizin izinden adım adım gidebilmemiz niyazıyla. Allah'a emanet olunuz. Selamun Aleyküm.